Gıybet etmek cinadan daha berbattır. Ekseviçil caminin cemaatı gıybeti meşgul oluyorlar. Bizim orada bir kağı vardı. Hep safu, kağıt oynamıyorlar, hep adam çekiştiriyorlar. Ulan kağıt oyna daha hayırlı. Domino oyna daha güzel, daha hayırlı, daha hayırlı. Günah değil mi? Günah ama adam çekiştirmekten daha hafiftir o. Bak, el-gıybetü eşedü münezcina. zina. i e Kâbira buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki, gıybet zinadan eşedtir demiş. Ya?